Bir anne baba olarak çocuklarımız için öncelikle nasıl olmalarını istemeliyiz ki onlar İslam adına her şeyi yerine getirsinler? Yani Kardeşlerim öncelikle Çocuklarının yüreğine fıtratlarında olan o imanı Koruyacak bir eğitim verirlerse Yani onları Güneş nasıl Bitkileri murakabe ediyor Güneş nasıl onları besliyorsa anneler babalar yürekteki o imanı tahkim ederler, ona göre bir eğitim verirler, onlara hep iman İslam noktasında bir idar gösterirler. Bunu yaparlarsa Allah'ın inayetiyle birinci noktadaki vazifeyi yapacaklar onlar. Emkündüm şuhada idh haddare <gülüyor> Yakub al muht idh qale libenihi ma tağbudune min badi. Yakub aleyhisselam evlatların yanına topluyor. Diyor ki onlara benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Hindistan'da gitmiştim şehirleri ziyaret ettik. Leknem'e gittik. Ebu'l Hasan ennedvi rahmetullahi aleyh. Onun köyünü de ziyaret etmiştim. Leknev'de, nedvet Ulema'da kaldık programlarımız vardı. Her yerde bu ayet vardı. Ebu'l Hasan ennedi'ye Hazretleri vefatından dakikalar kala Cuma günü vefat ediyor. E bu ayet-i yokuyor okuyor. Yani Müslümanlara diyor ki Hindistan'da 300 milyon Müslüman var ama azınlık en fazla Müslüman orada var, bir milyardan fazla müşrik var, Hindu vesaire var. Onların içerisinde onlar mücadele ediyorlar, ayakta duruyorlar. O da ahirete giderken talebelerine diyor ki benden sonra bu mücadeleyi sürdürecek misiniz? Cihadınız devam edecek, hakikate sahip çıkacak mısınız? O halde babalar Hz. Aleyhisselam'ın yaptığı gibi çocuklara 5-6-7 yaşından itibaren bunu verecekler bu ruhu, bu imanı aşılayacaklar. Sonra onlara namazı telkin edecekler. Ama öyle bir namaz ki, namaz onların hayatında bir esas olacak, bir um de olacak. Nasıl çadırın bir direği var, o çadırı ayakta tutar orta direği var namaz onların hayatın orta direği olacak Allahu Ekber dedikleri anda hayatı elleriyle geriye itecekler Cenab-ı Hakk'ın huzurundalar murakabe mükaşefe halindeler onlara namazı babalar öyle anlatacaklar ki Allahu Ekber Allah Azze ve huzurundasın yavrum bütün kainatı yaratan yöneten Allah'ın huzurundasın Firavunları denizde boğan Nemrutlardan sinekle intikam alan Allah Azze ve Celle'nin huzurundasın. Müslümanların eliyle Roma'ya son veren Allah'ın huzurundasın. O şuuru kuşan yavrum diyecekler. Şimdi bir baba imanı yavrunun yüreğine, onun dünyasına inerek tabii o dünyaya hicret edecek, anlayacağı şekilde yani bir akide kitabı alarak çocuğa iman anlatılmaz,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 razık oluşunu, halik oluşunu, rızık verişini, yaratışını ona anlatmak lazım. Sonra o Allah bizi huzuruna davet ediyor. İşte o zaman çocuk da öyle bir namaz olacak ki o çocuk namaza ihanet etmeyecek. Fa khalafe min ba'dihim khalfun adau salah vettabau'u shahawati fasawfa yalquna Rabbim buyuruyor ki yani öyle bir kuşak geliyor. Onlar namaza ihanet ediyorlar. Peki namaza nasıl ihanet eder? Çocuk nasıl ihanet eder? Müminler namaza nasıl ihanet ederler? Allah Teala buyuruyor ki: "İnnas salate tenha ani'l fuhşai vel münker." Namaz fuhşiyattan alıkoyuyor. Münkerden alıkoyuyor. Peki hocam namaz kılıyorum ama hala benim hayatımda yanlışlar var. Peki tarihe bakalım. Sahabe-i kiram radıyallahu <gülüyor> anhum namaz kılıyorlar. Namazla başlayan bir hayatları var bile namazdan önceki hayatı var namazdan önce onlar her türlü kötülüğü yapıyorlar ama namaz geliyor hayatları değişiyor namazı hakikatiyle kılıyorlar Resulullah aleyhisselama bakıyorlar o namazda okumuş oldukları ayetleri tefekkür ediyorlar kadınlar nasıl yaşıyorlardı sonra ayetler geliyor iman ediyorlar teslim oluyorlar namaz kılıyorlar bambaşka İnsan oluyorlar, sokakta yürürken kıyafetlerini yırtıyorlar. Şakakna murutahunna faktamer nebiha Örtünüyor onlar. Öyle tesettüre öyle hicaba sahip oluyorlar. Demek ki namaz hayatı değiştiriyormuş. Eğer biz namazı sahabe-i kiram gibi kılarsak radıyallahu anhum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi okumuş olduğumuz ayet-i kerimeleri namazda tefekkür edersek, düşünürsek namaz sahabenin hayatı nasıl değiştiyse bizim hayatımızda değişecek. Eğer bu yoksa şekilde bir namaz varsa Rabbim buyuruyor ki: "Fakhalefe min ba'dihi khalfun ada'u salat" onlardan sonra bir nesil geldi ki onlar namazı perişan ettiler şehvetlerine tabi oldular evet bir baba iman anlatır sonra namazın hakikatini yavrusuna evladına terkin ederse o ateşlerin içinde bile namaza sarılacak namaza iltica edecek çünkü namazın hakikatine ermiş sahabe-i kiram gibi namaz onun hayatını değiştirecek alacak onu bir alemden başka bir aleme, başka bir dünyaya taşıyacak. Evvela iman ama dünyasına inerek sonra namaz. Namazı lisanla anlatmadan önce kendi yaşantısıyla anlatacak. Onun için erkeklere Efendimiz Aleyhisselam neyi telkin ediyor? Nafile namazları evde kılmayı telkin ediyor. Niçin? لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرٍ Evde namaz kılın, çocuklar namazın nasıl kılındığını babalarından görsünler. Seccadeyi serdin, yanına bir seccade de çocuğun için Bir seccade de kızın Fatıma için koy oraya, örtüyü de koy, gelsin bir rekat kılsın gitsin. Sevdir namazı, sevdirelim, yüreklerine taşıyalım hakikati inşallah.